dolu dolu coşturuyorsak ve ibadetlerimizi düzenli yapıyorsak, o zaman nedir bu? İşte biz takvanın zirvesine doğru adım atıyoruz. Yani mutmayın nefsin mutmayın neye doğru. Ve kardeşler, bizim şu anda özellikle yapmamız gereken fitne toplumunda gevşemiş, kaybolmuş işte sokağa çıktığınızda ateş dışarı geliyorsunuz ateş evin içine bakıyorsunuz televizyon ateş internet ateş ve ateşe çağırıyor her şey sizi ateşe çağırıyor bu kadar çağrılan ateşin içerisinde siz rahmani bir boyut arıyorsunuz ki kendinizi arındırasınız diye arındırırken de zorlanıyorsunuz eviniz işiniz aileniz ortamınız bulunduğunuz konum her şey sizi zorluyor. Bir de o ruhi bir darlık çekiyorsunuz bulunduğunuz ortamda İslam'ı yaşamamanın endişesiyle. Hele ki bekar kardeşlerim anne ve babaların tahkim altında kalmak zorunda kalıyorlar. Aileleri İslam'ı yaşayamadıkları için bu sefer eğer sobalı evdeyse soğuk odayı tercih ediyor. Eğer sobalı değil kaloriferli petekli evse ailesinden mahrum kalıyor. Öbür tarafta kitap okumaya çalışıyor. Ailesi televizyondan başını kaldırmıyor. Diziden başını kaldırmıyor. E bu gencimiz, bu kızımız, o, bu erkeğimiz, işte bu delikanlımız e, nasıl bir mücadele verebilecek ki? İşte baktığımızda e, düzenli bir İslam'ı hayata geçiş Allah Resulü diyor evlilikten bahsediyor ya evlilik imanı yarısındır olgunlaştırır imamı kemalerdir yani o manada işte evlilik bir eğer aynı kafadan aynı fikirden oluşursa o zaman da bir takva toplumu takva aile bir ailesi oluşmuş oluyor muttakiler de muttaki bir aile toplumu oluşu o zaman buna yakalamanın yolunu aramalıyız evlen evliliklerimizde bile Allah'tan hayır dilemeli Allah'ım senin hayırın olan ne kadar ben istesem de sevsem de zahiri dünyada gözüm o şahsiyeti görse de ama senin belki ummadığım yerden daha hayırlısı gelecektir ve o hayırlısı olanı dilememiz gerekiyor işte takva biraz sanki burada buralarda bulmamız gerekiyor yani cinsiye şey cilt güzelliği ya da işte diksiyon güzelliği, vizyon, yani bunlar ikinci perdede kalmalı. Erkek ve bayanlar için de böyle. Hani güzellik de sonuçta gelip geçiyor, yakışıklılık da gelip geçiyor. Ama geçmeyen bir şey ne var? Üstünlük takvadadır diyoruz değil mi? Takvada ve takvayı yakalamakta. Yani o zaman biz üstün olana doğru yol almamız gerekiyor. Yoksa o zaman bizim e, takva anlayışımız zayıflar kardeşler. Allah yakın olmamız gerek. İşte o saydım ibadetler konusunda da eğer sizin ibadetlerinizde gevşeme varsa, mesela diyelim ki kalbinizdeki o huzurda bir gevşeme varsa, e, o zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor. Sizi görenler, zahiri dünya dünya ehli görenler, ehli dünya insanları siz de şöyle diyorsa siz o zaman takvaya doğru gidiyorsunuz demektir yani dünya senin hiç de umurunda değil ve da o kadar meşgale var o kadar sıkıntı var o kadar toplumda problem var ama sana bakıyorum gayet de böyle kalbi selim duruyorsun yani kalbin rahat duruyor diyorlarsa o zaman siz e, takvaya doğru yol alıyorsunuzdur e, hayatın hangi şartları olursa olsun Hayatın hangi sıkıntıları olursa olsun bakıyorsunuz kalbinize bir riyaset, bir güzellik, bir fazilet böyle bir mutmainlik, Allah'a yakınlik böyle Rabbinle iç içesin ee, sanki dünyanın çok meselesi olsa da sen için mesele yokmuş gibi ee, sadece derdin Allah'a yakın olmak, ibadet etmek ona kullukta böyle yakın olarak cennete gidebilmenin yolunu aramak e, mazlum coğrafyalar üzerinde gözyaşı dökeceksen bunların üzerine dökmek, ağlayacaksan bunların üzerine ağlamak. Ama öteki türlü olduğunda dünyanın gelip geçici e, vesveselerine, gelip geçici süslü olaylarına karşı aniden kırılan, aniden dökülen, aniden sarsılan bir imanın varsa o zaman sorgulamak zorundasın kendini. Sorgulamak zorundayız. Neden bu acaba dünyanın işte 3 günlük sıkıntısı beni bu kadar meşgale ediyorum neden Rabbime karşı yakınilikte zafiyete uğruyorum acaba hangi açıkları verdim hangi şeytana açıkları verdim ki bu kadar benim zafiyetimi yakalamış beni sürekli oradan yakalıyor oradan vuruyor şeytan o zaman kendimizi sorgulamamız gerekiyor takva öyle bir şey ki hani bir şey dikkat edersin de kırılmasın, incilmesin dersin ya e, o sanki öyle bir şey kırılmasın, incilmesin e, Rikat diyoruz biz buna dikkatin bir ötesi rikat. yani tamamen her şeyle kırılmaması için uğraşmak saydam bir cam düşünün kalbiniz saydam bir cam ve Allah'a yakın olan bir cam siz diyorsunuz ki iman işte bunun içinde bu cam, cam kavanozun içinde saydam her an kırılabilir bir iman düşünün ve siz bunu incitmemek için uğraşıyorsunuz aman incilmesin diye hani sahabenin bir düşüncesi var ya sahabe imanı nasıldır derse sahabe şöyle söylüyor diyor ki kafamızın üstünde beyaz güvercin var ve biz o güvercin uçmaması için elimizden geleni yapıyoruz işte iman böyledir diyor Şimdi kendimize soralım. ben kendime soruyorum ve size de soruyorum. Üç arkadaşıma da soruyorum. Hani sizdeki iman anlayışı, sizdeki takva anlayışı acaba kalbi kalbinin şey kafanızın üzerindeki kuş misali mi? Her an uçurmamam gereken bir kuş misali mi? Yoksa aman gitse de kuş olur, gitmese de mi olur? Bu şekilde mi? İşte buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ayette allah Teala Teala hani Hud suresinde bize diyor ya emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Bunu peygamber atfen diyor ama aslında ümmete ve yeryüzündeki insanlığa diyor. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani o zaman peygamberin belini büküyorsa bizim belimizde hayl hayli bükmeli bu. İşte takvayı böyle algılamamız gerekiyor. Hani şeytan hakva ehli olmayana günahlarıyla böyle hem hal olup günahlarıyla haşır neşir olana şeytan ona öyle bir yaklaşıyor ki bir vatandaş günah işlemiş olsa o günahın karşılığında ağlayıp sızlamıyor. Ben yani diyor ki günah diyor normal işte bir herhangi bir şeydir diyor. İşte internette af ah buyurun yani müstehcen sahneleri izlese, takip etse Veyahut da diyelim ki kimsenin olmadığı yerde ent, her türlü entrikayı çevirse Bunda herhangi bir şeylik olmazsa Bir tövbe, bir istiğfar, bir ağlama, bir sızlanma Neden yaptım diye üzülmey olmuyorsa e Bu ne oluyor? O zaman sanki günah bir çakıl taşı gibi oluyor Sanki çakıl taşını atıyorsunuz Herhangi bir çakıl taşı Ama salihlerin üzerindeyse Muttakilerin üzerindeyse günah şöyle ta, tabir ediliyor sanki üzerine büyük bir kaya yükü düşmüş de o kaya yükünü kaldırmanın derdini taşıyor o telaşın içerisinde ee, eğer bu telaşı taşıyorsak işte ben bugün tövbe etmeliyim bundan arınmalıyım bundan sakınmalıyım diye o derde taşıyorsak o zaman bizde takvaya doğru gitme var demektir Akva'nın lezzeti çok farklı değil mi kardeşler? Hani mesela nasıl farklı? Her birimiz, her biriniz gençsiniz. Kiminiz 18'den tutun da kırkına kadar. Ee, her biriniz gençsiniz ve e, gerek kız olun gerek erkek olun nefislerinizin en dolu dizgin olduğu bir zaman, azgınlaştığı ve nefislerinizin Sürekli ayakta teyakuzda olduğu bir zaman ve siz ne yapıyorsunuz? aman işte e, hayamı, haya perdemi e, yırtmayayım, erkek olun, kadın olun, haya perdemi yırtmayayım diye edebinizle yolda yürüyorsunuz. İşte kimsenin ne mahremine göz dikmiyorsunuz, konuşmalarınızda ölçülü oluyorsunuz. İşte karşı tarafa böyle kalbinde hastalıklar meydana getirmeyecek şekilde oluyorsunuz ee, konuşmalarınızda konuşuyorsunuz sosyal çünkü bir hayatın içerisindesiniz ama bunda bir ölçü koyuyorsunuz İşte bu takvanın göstergesidir bazen takva öyle bir şeydir ki hani e, feraset sahibi olma basiret sahibi olma yolda yürürken de endamınla düzgünce yürümek mesela diyelim ki otobüs kaçıyor Düşünebiliyor musunuz? Çarşaflı bir hanımın, peçeli bir hanımın otobüs kaçarken koşarak otobüse yetişmesini düşünebiliyor musunuz? Ya da şalvarlı, cübbeli, sarıklı bir adamın böyle koşarak otobüse yetişmesini çalıştığını düşünebiliyor musunuz? Ya da bir e, Müslüman sakallı bir gencin, İslam bir kisvesi olan bir gencin yolda giderken işte sakız çiğnediğini düşünebiliyor musunuz? Veyahut da elinde çekirdek yolda böyle çitlettiğini düşünebiliyor musunuz? Bunlar bir Müslümanın ferasetini, duruşunu, ciddiyetini bozan haller işte. Bunlar takvadan, takva işte bunlardan beri kalmaktır. Gerek açık bir bayanla konuşmasını, gerek kapalı bir bayanla konuşmasında bir edebin göstergesini yapmalı. Yolda giderken Allah-u Allah Teala kutsadesinde diyor ya, ben yolda giderken ayakların ucuna bakıp yürüyen genci severim. Onun benzerini söylüyor Rabbimiz. Ayaklarının ucuna bakarak yürümek, işte yolda acaba bu vatandaş uyuyor mu? Ya da yolda mı gidiyor dediklerinde alırış şey etmeden, sağdaki soldakinin lafına işte vesvesesine bulaşmadan, Kalbi selim, Rabbinle beraber yolda giderken, otururken, kalkarken, Ayet-i Kerime'deki gibi onların işte otururken, yatarken, kalkarken Allah'ı zikrederler. Değil mi? Gökyüzüne bakarlar. Rabbim bunları boşuna yaratmamış derler. Otobüste gidiyorsunuz, minibüste gidiyorsunuz. Bağırıp çağırmadan, sesinizi yükseltmeden, edebe muhayir olan her işten uzak kalarak, şoföre parayı uzatırken, otobüste veya bileti atarken, her şeyimiz ne? kuşamımızla duruşumuzda bir takva göstergesini yapmak zorundayız Kur'an okurken Kur'an'a olan saygıyla hürmetle Allah Resulü diyor ya Kur'an okurken onu hüzünle okuyun diyor çünkü zira Kur'an hüzünle geldi Kur'an okurken bile ağlamakla okuyun diyor ağlayamıyorsanız da ağlamaya çalışın diyor ama biz öyle bir şey olmuş ki Kur'an lakırttı adam lakırtıdan başka bir şey görmüyor yani açıyor, meal okuyor meal okuyor ama işte ayak ayak yüzüne atmış ayağını uzatmış ne yorgunluk var ne bir şey var hayalsızlıktan gafilliğinden gafletinden, Kur'an okuyor ama Kur'an okuduk Kur'an'ından böyle bir kendisini bir edebi bir düstur yok bakın edep ve takfa işte böyle bir şeydir İmam Buhari bir hadis naklederken veya bir hadisi yazarken eğer abdestsizse abdestini alıyor yoksa abdesti varsa o veyahut da o hadisi yazıyorsa edebe terbiye uygun olarak güzel kokusunu sürünüyor, güzel kokuyu sürüp güzelce oturuyor ve o hadisi naklediyor ya da o hadis üzerinde e, veyahut da yazacaksa şayet o deftere veya kaleme bir şey yazacaksa ona da edebince yazıyor. Bu bunu yapan nedir? Takvasıdır. Ya da İbni Mesud'u düşün. Abdullah İbn Mesud ya da Abdullah İbni Ömer. Abdullah İbn Ömer de de öyle. Allah Resulü ne yaptıysa yolda Arap atıyla, devesiyle ne taraftan geçtiyse onun geçtiği yolu kullanmaya çalışır. Deve turladıysa onun o da devesini turlatıyor. Yeter ki onun izinden gideyim diye. Ya bu o onun sevgisi ve ona saygısı ve takvasına doğru giden yoldur yani. Gelin birazcık o zaman e, kendimizin ibadetlerimizde çekimizden verelim. Hani tamam insanız günümüz günümüz tut tutmayabilir, bugünümüz yarını yarınımızı öbür günü tutmayabilir insanız insan unsuru. Ama şunu yapabiliriz değil mi? Hani ibadetlerimizde bir terbiye bir çeki düzen bir tedrisat bir medrese usulünce kendimize bir çeki düzen verebiliriz eğer diyelim ki bir tesbih elinize aldığınızda o tesbih size zikiri hatırlatıyorsa bence o tesbih sürekli yanınıza taşıyın 33'lük tesbih ise elinize aldığınız anda bir attığınızda Allah size hatırlatıyorsa Tesbih bidattır, şudur budur demekle bu olmaz. Sizi o an Allah hatırlatıyorsa onu çekin zikrinizi. Ama onu yapmadığınız zaman gafil olduğunuzda bir şey sizi hatırlatmıyorsa o zaman gaflet içindesiniz. Ya da bir Müslüman erkek olarak elinizi şöyle sakalınızı attığınızda, şöyle sakalınızı sıvazladığınızda o sakalın kıllarını böyle parmaklarınızda avuçlarınızda adınızda eğer böyle bir merhamet bir yumuşama Allah'a karşı yakınlık bir has alıyorsanız o zaman o günah perdesinden uzak kalırsınız ya da bir hanımefendi yolda giderken şöyle peçesine veyahut da elbisesinin duruşuna baktığında o anda hemen çeki düzen vermeli bizim olmazsa olmasımız olmalı arkadaşlar e o zaman takva, o zaman bereket o zaman ihsan o zaman Allah'la karşı mürakabe, muhasebe yaparız eğer bunlar olmazsa Allah'a karşı o zaman saygısızlık ve hürmetsizlik yapmış oluruz o zaman bunun adı takva olur mu? elbette olmaz o bunun adı vera olur mu? elbette olmaz bunun adı bir olur mu? Elbette bir olmaz. O zaman biz muttakiler olarak Allah'ın huzuruna gidipmek istiyorsak gelin o zaman kalplerimize bir çekilin verelim. Hani bazı insanlar var ya böyle hani ibadet eder eder eder eder hepsini birikinti haline getirir böyle artık gecesini gündüzünü ibadetle geçirir sonra bir patlama meydana gelir volkan patlaması gibi adam günaha doğru bu sefer koşar neden? çünkü aş aşırı basınç yapmış kendisine ibadetten dolayı Allah'ın yüklemediği bir yüklemeyi yapıyor kendisine Zeynep bin Caş olması lazım Allah Resulü diyor ki Zeynep bin Caş kendisini ipe bağlamış artık böyle ne zaman ibadetten takattan kesilirse sürekli ibadet ediyor takattan kesildiğinde o iplen tutunuyor kalkıyor ayağa devam ediyor ibadetine Allah Resulü diyor ki bu ne yapıyor bu kadın diyor ya Resulullah diyor Zeynep işte böyle yapıyor diyor söyleyin diyor ona çözsün ipini Allah'ın helal kılmadığı bir şey kendisini zorlamaz eğer bunu Zeynep'in yaptığını biz takdir olarak görmüş olsak o zaman ümmetin bütün fertleri bunu yapmış olacak gelin bu itidali elimizden kaçırmayalım az öz ama düzenli olanı yapalım zikirinizde günlük bir bilir belirlediyseniz işte günde yüz defa çekeceğim deyip de sürekli yüz defayı çekmeye çalışın işte Günde yarım sayfa meal okuyacağım veya veya tek satır bile meal okuyacağım diyorsanız o tek satırlık meali itidal haline getirin. Sürekli yapın. Ama ben günde bir cüz okuyacağım diye şartlandırırsanız çok yorulursunuz. Bu sefer hedefiniz büyük olur, yapamazsınız. Günde her gün bir kitap okuyacağım derseniz yorulursunuz çünkü bu normal beşeri yaşantı içerisinde hayatımız var insan, insan ilişkilerimiz var toplumsal anlayışlarımız var toplumla oluş to, e, oturup kalkmamız var iş tutuşumuz var yani bunları nereye atacağız o zaman işte biz bunların hepsini dolduracak şeyin içerisinde takva atıyoruz. yani takva sadece yani böyle uzdete çekilmek değildir takva bütün şehrin içerisinde yaşayarak ve şehrin içerisinde hayatımızı sürdüğümüz zaman bile Allah'a yakın olmaktır işte başında söyledim ya takva ile ilgili hani bütün meşgaleler, işler, güçler var sıkıntılar var, toplumun her sıkıntısı var ama sen gayet de sanki böyle bir insana morfin yedirsiniz ya morfin vurursunuz Uyuşur, mayışır ya böyle uyuşur. Siz Allah'a yakınlık noktasında sanki size morfin vurmuşlar, sanki bedeninizin içine doğru eliniz soksalar bedeninizin içine, kalbiniz içine doğru gidecekler. O kadar saf, saf ve şeffaf, saydam bir hal bedenmiş gibi, o kadar böyle parlak ve nurlu bir yüzle Allah'a karşı bir yakınlıkla, işte takva bunun içerisinde hadi gelin birazcık ortak vaya doğru yol alalım mı o veraya o birine doğru sizi gören sizde Allah hatırlasın sözüne karşılık eğer Allah'tan korkan bir kul gördüğünde Allah'ın adamı işte bu gerçekten Allah için kendisini adamış gördüğünüzde baktığınızda bu kul gerçekten öyledir dediğinizde o ger o öyledir yani. Hani her insan bulunduğu mesleğiyle anılır ya. İşte marangoz baktığınızda marangozdur. Mobilyacısı, işte al alçıcısı, boyacısı, işte inşaatçısı, meslektaşı hangi mesleği olursa sürekli insan o meslek üzerine konuşur. Eczacısı, doktoru vesaire, hakimi dersiniz ki bu insan gerçekten bu işin insanı ama Allah'ın adamı doktor da olsa hakim de olsa savcı da olsa ne olursa olsun mesleği hangi meslekten neyse yani diyorum alçıcı da olsa karton piyacısı neyse o mesleği ne mesleğiyle o Allah'ın adamını anmazsınız dersiniz ki ya bu gerçekten saygı duyulması gereken aziz bir insan dersiniz onunla beraber olduğunuzda kendi günahlarınızdan dolayı çeki düzen verirsiniz aman dersiniz haya perdeniz bir anda kendine gelir ve e, üzerinizdeki çıplaklık geçer gider çünkü takva ehli insanlarla beraber oturup kalkmak onlarla beraber hemhal olmak insanı ne yapar mutlaki bir toplumu mu? meydana getirir İşte takva toplumuz dediğimiz toplum meydana gelir evet kardeşler biz bu güzellikleri yakalamakla emrolunduk eğer hep beraber bu güzelliği yakalıyorsak ne mutlu bize ama şeytanın adımlarını uyuyorsak ve şeytanın adımlarıyla e, her olayda bir vesveseye tutuluyorsak her hadisede bir vesvese içerisinde bulunuyorsak o zaman maalesef niyet okumaktan öteye geçmez kardeşler birbirimizin niyetini okumayalım niyet okumak çok pis bir hastalıktır arkadaşlar her şeye şüpheci, her şeye vesvese her şeye acaba acaba sorularıyla yaklaşırsanız hayattan hiçbir şekilde lezzet alamazsınız Bedüzzaman'ın bir güzel sözü var ya diyor ki güzel gören güzel bakar, güzel bakan hayattan lezzet alır diyor takva i̇şte, takvada sanki böyle bir şey güzel göreceksin üstünüzden bakacaksın kardeşlerine karşı iğnelici kelimeler konuşmayacaksın yazmayacaksın söylemeyeceksin bir yerlere bir yazı yazarken bir yer birilerinin kafasına taş atmayacaksın hani ne bileyim böyle ya kim ne derse desin umurumda değil ben Rabbimle iç içeyim deyip ala rasi ayn Aleyh Rasivel demek ya emret sen emrettin gibi olayım mı yarabbi demek insanların böyle laflarıyla işte dedikodularıyla kıybet ve hasen, has, hasetleriyle hiçbir ilgisi olmamı malını canını hiçbir şeysini çekip şey yapmayan onda varsa Allah bereket versin deyip es geçen Rabbim bana ve hayır namına cennetinden, nimetlerinden tattır demek. Bu güzellikleri yakalamak daha farklı bir şey değil mi? Onun için birbirimizi Allah için sevelim, Allah için de düşmanımıza buz edelim. Kalbimizde düşmanlarımızdan, düşmanımızdaki zaten belli. Allah'ın düşmanı olanlar bizim düşmanımızdır. Yoksa kişisel, beşeri düşmanlar edinmeyelim. Eğer benim düşmanım varsa tek düşmanım müşrik topluluklar ve Allah'a şirk koşan ve tuğyanla sapanlardır benim asla müminlerden düşmanım olamaz o mümin bana düşman olabilir sevmeyebilir sevmeyebilir insanın fıtratıdır uyum sağlamaz fıtrat fıtratı çekmeyebilir ama çekmiyor diye kardeşliğimi köprülerini atamam bundan Allah'a sığınırım köprüleri atarsam o zaman ben yanılgıya düşerim kardeşler. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi bereketle eylesin. Rabbim samimiyetimizi, kalbimizi, gönlümüzü, birbirimizi sevmeyi lütfetsin. Birbirimizi Allah için sevip, Allah için buğz edenlerden eylesin. Şeytanın şerhinden bizi muhafaza etsin. Rabbim bizi Fitne ve hasen, fitne ve fesatten uzak eylesin Eğer sağlam kalamıyorsak, Rabbimize iltica edip yalvarıp yakarıp sağlam kalabilmenin nedameti içerisinde olanlardan neyiniz? Ve inşallah Rabbimizi Firdevs cennetlerinde konaklamayı, Efendimize komuş olmayı, Onunla beraber oturup, onun dizinin dibinde durmayı bize lütfeylesin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insanele fi khusr. İllellezine amene ve amele Ve taval savbil hakkı ve taval Asra yemin olsun ki, Asra kasem olsun ki, insanlık hüsrandadır. Ancak iman edenler, Salih amel işleyenler, Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler, kurtuluş ermişlerdir. Rabbim şüphesiz doğru buyuruyor. El salavat.